Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed Ve ala alihi ve ashabihi ve ezbacihi ve evladihi ve etbahi ecma'in Rabbana iftah beynina ve beyni qawmina ve ente khairul Fatihin Ya amfettihalabbab iftah lana Rabbiyesi vela Asir Rabbi temmin bil hayır saygı değer şu anda televizyon başlarında izleyenler dinleyenler paramıza fiziki şartlarını katarak buraya kadar teş eden Siz kardeşlerime buradan sevgilerimi saygılarımı hürmetlerimi iyi duygularımı takdim ediyorum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 sanki Rabbani şeref madalyaları madalyaları takan bir tavır içerisindesiniz. Ama biri size hizmetçi dese kızarsınız. Ben hizmetçiyim. Evimin, kocamın, oğlumun, kızımın hizmetçisiyle onur duyuyorum diyen bir kişiliğe sahipsiniz. Aşçısınız. Lokantalarda, restoranlarda yemek yapan aşçılar vardır.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 Bizi annemiz kadar seven halalarımız, teyzelerimiz vardı. Geniş tabanlı bir aileydik biz. Üç aylık evli olan kızımız veya evladımız, üç aylık dönemde küçük çaplı bir problemini hemen götürebilirdi. Veya firasetli ninemiz veya dedemiz veya en yakın akrabamız olay fark eder, hemen çözüm üretirdi. Şimdi yok.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 Hani yine bildiğiniz kütüb hadislerinden nefsine uyarak gayrimeşru bir işleme tabi tutmuş vücudunun bedenini cezaya çekmek isteyen bir kadın. Hem de cenaze namazını bizzat Peygamber Efendimizin kıldırmış olduğu bir kadın. Önde tabut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 Yüzü soğuk olan mesajımı, konuları sizlerle kademe kademe yavaş yavaş ısındıra ısındıra ve sindire sindire takdim etmeye çalışacağım. Rabbimiz Kur'an'ın da, Kur'an'ı Kerim'de kadınları iki kısma ayırır. Birincisine erdemli kadınlar, ikincisine serkeş kadınlar denir.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 Kusumet demektir. Kin demektir. Çatışma demektir. Huy zıtlığı demektir. Nefret demektir. Kavga, karşı gelme, cinsel görevini ihmal etme, serkeçik etme gibi manaları nüşuz kelimesi bünyesinde toplar. Her zaman böyle itaatlı,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 İşi terk etme gidecek. Bütün bu olumlu ve olumsuzlar adeta yer değiştirecektir. Artılar gidiyor, eksiler geliyor. Doğular gidiyor, yanlışlar geliyor. Cennet adayı kadın gidiyor, cehennem adayı bir kadın geliyor adeta karşına. Ve nüşuz diyor Kur'an-ı Kerim. Böyle bir durumda erkeğinin, kocasının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 Allah'ın bildirmiş olduğu, bizzat Rabbimizin ortaya yıkılmış olduğu bu usulü çoklarınız biliyorsunuz. Ben sadece hatırlatmak istiyorum. Nüşûr dediğiniz, baş kaldırmış isyan etmiş olan bu hanımefendinin yola gelmesinin, asli kimliğe kavuşmasının ilk adımını Yüce Allah vaaz etmekten başlatıyor. Vaaz edeceksin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 Baz yaparsınız tefekküre gider. Baz yaparsınız kendi kendisini gözden geçirme imkanını elde etmiş olur. Vaaz Bağız yapacak. Bazda kızmak var mı? Yok. Siz yeryüzünde hastalamış olan bir hastasını tokatlayarak tedaviden bir doktor duydunuz mu? Sen niye hastalandın, niye kendine bakmadın, niye soğuk kaldın diyerek...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 Kavgası, nefreti tavan yapmış olan hanımefendi bir vaazla konuşmakla yola getirmek mümkün değil. Yaptın olmadı, bir daha dedin olmadı, bir daha yaptın olmadı, bir daha yaptın. Ta ki iyice kalbin kanaat getirsin ki ha. demek ki benim bu hanımın bu dilden anlayamıyor. Buna vaazlık yapmak olmadı. Bir çözüm getirmedi bu. İki.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 psikolojik ben çok dokunur. Çünkü hanım ince ruhludur. Bakın lan normal hayat seyrinde dahi karı koca yatakta yatarken uyumas sırasında birbirlerin izni isterler. Kendi karalan değil hanımlarının veya beylerinin de bir nevi görüş ve kanaatlanmalarla hadi Allah'a emanet uymak istiyorum müsaadenize dönebilirim dercesine bir beden diliyle yapacağı işi lisanıyla bir gönül alıcı ifade ortaya kurular. Çünkü bu bir nezakettir. Medeniyet bu. Kibarlık bu. Ahlak bu. edep bu. Peygamberin yolunu takip etme iddiasının gerçekleştiren hakikati budur. Bazı müfesle demişlerdi ki bunu yani bir ay kırk gün sürdürün. Bu tedavi diyor çünkü. Bir hanımefendinin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 bana yüz bile vermiyor. O yetmiş gibi suratını döndü. Kadının dillendirmediği bu iç mekanizmasındaki duygular, ona tedavi diyor. Merhamete, anlayışa, barışmaya, özür dilemeye, eski hayata dönmeye, serkeşliğin gidip, nişuzun gidip, kanitatın, itaatın gelmesine vesile kılan bir tedavi. Kolay mı kardeşim? Şurada küçük bir süvüce çıkıyor da Sürüyorsun melhemini falan. Belki üç gün, beş gün, bir hafta sürüyor. Ha birdenbire e, boyacı küpüne sokup da çıkarttığın gibi yapamazsın olayları. Sabit Çünkü Cenab-ı Allah böyle istiyor. Rabbim böyle Murad ettiğine göre bunda vardır bir hikmet. Senin vazifen bu. Yataktaki ilahi planı, ilahi programı yaptığınız halde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 kullanmamanı tavsiye ediyor. Önümüzdeki dersimizde buluşmak üzere hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyorum. Allah'ın selamı, bereket ve rahmeti, üzerinizden hiçbir zaman eksik olmaz. Teşekkür ediyorum.